ganimetler GANİMETLER, 3.000 esir kadın, 24.000 deve, 40.000'den fazla koyun ve 4.000 ukıyıya gümüşten oluşmaktaydı. Resulullah Aleyhisselam bunların toplanarak ciranede muhafaza edilmesini emretti ve bu iş için Mesud İbni Amr el-Güfari'yi görevlendirdi. resul Ekrem, Taif seferinden dönmeden bu ganimeti paylaştırmadı. Esir kadınların arasında Resulullah'ın süt kardeşi Şeyma binti Haris Es-Sadiye de bulunuyordu. Bu kadın Resulullah Aleyhisselam'a getirilince kendisini tanıttı. resul Ekrem onu tanıyınca kendisine hürmette bulundu, ridasını yere sererek onu oturttu. Sonra kendisini serbest bırakarak kavmine iade etti. Taif Gazvesi bu gazve, hakikatte Huneyn gazvesinin uzantısıdır. Huneyn gazvesinden kaçan Hevazin ve Sakif kabilesinin adamlarından çoğu, başlarındaki komutanları Malik İbni Avf ile Taif kalesine sığınmışlar ve kaleyi çok iyi istihkam etmişlerdi. resul Ekrem, esirlerle ganimetleri Cirane'de bıraktıktan sonra Taif'e doğru hareket etti. Hicri 8. yılın Şevval ayında. Kendisinden önce Halid İbni Velid'i bin kişilik bir kuvvetle göndermişti. resul Ekrem Taif'e doğru ilerlerken yolu üzerinde bulunan Nahletül Yemaniye ve Karnil Menazil'den geçti. Sonra Liyeye geldi. Burada Malik İbni Avf'ın bir kalesi vardı. resul Ekrem bu kalenin yıkılmasını emretti. Yoluna devam ederek Taif'e ulaştı ve Taif kalesini muhasara altına aldı. Muhasara uzun bir müddet devam etti. Enes İbni Malik'in rivayetine göre muhasara 40 gün devam etti. Bu konuda siyer alimlerinin ihtilafı vardır. Bazıları muhasaranın 20, bazıları 18, bazıları da 15 gün sürdüğünü söylerler. Muhasara boyunca karşılıklı ok atışları yapıldı. Müslümanlar muhasaraya başlarken düşman tarafından şiddetli bir ok yağmuruna tutuldular... Birçoğu yaralandı ve 12 kişi öldü. Bunun üzerine bulundukları yerden geri çekilerek bugünkü Taif Mescidi'nin olduğu yere gelip orada bir siper oluşturdular. Resulullah Aleyhisselam Selman-ı Farisi'nin tavsiyesiyle mancınıklar kurdurdu ve kale mancınıklarla atışa tutuldu. Kale duvarları bu atışlardan büyük hasar gördü. Müslümanlardan bir kısmı da kale duvarları yıkımında kullanılan debbabelerin altına girerek kale duvarlarını yıkmaya çalıştılar. Fakat düşmanlar kızgın demir sikkeleri atmak suretiyle Müslümanları debbabelerin altından çıkmaya mecbur ettiler ve ok atışlarıyla bir kısmını öldürdüler. Yapılan saldırıların hiçbiri sonuç vermemişti. Neticede Resulullah Aleyhisselam bir savaş taktiği olarak düşmanı teslim olmaya mecbur etmek için Taif'in üzüm bağlarının sökülerek yakılmasını emretti. Müslümanların bağları tahribe başladığını gören sakifliler Resul Ekrem'den Allah için bağları bırakmasını istediler. Bunun üzerine Resul Ekrem bağların tahribinden vazgeçti. Sonra bir tellal çıkararak kim kaleden çıkarsa serbest bırakılacaktır diye ilan ettirdi. Bunun üzerine tam 23 kişi kale dışına çıktı. Bunların içlerinde Ebu Bekre de vardı. Dipnot Bekre, Arapçada makara veya çıkrık manasına gelir. Kale surlarından yuvarlak bir makaraya geçirdiği iple sarkıp indiği için resul Ekrem ona bu lakabı takmıştı. resul Ekrem, bu 23 kişinin tamamını serbest bıraktı ve her birinin ihtiyacını karşılamak için bir sahabiyi görevlendirdi. Muhasara çok uzamış ve Müslümanların bütün girişimleri sonuçsuz kalmıştı. Etrafı kalın surlarla çevrilmiş ve içinde aylarca yetecek erzak depolanmış olan Taif'in daha uzun zaman direneceği anlaşılmıştı. Bunun için Resulullah Aleyhisselam meseleyi istişare etti. Nevfel İbni Muaviye, Resul-i Ekrem'e, Onlar şu anda kapana sıkışmış tilkiler gibiler. Eğer uzun zaman muhasaraya devam edersek kaleyi alırız. Fakat onları bıraksak da artık bize zarar veremezler dedi. Resul Ekrem muhasarayı kaldırıp geri dönmeye karar verdi. Resul Ekrem "İnşallah yarın döneceğiz." diyerek Ömer İbni Hattab'dan bu kararını ashabına bildirmesini istedi. Fakat bu haber mücahitlere ağır geldi ve "Taif'i fethetmeden nasıl gideriz?" diye itiraz ettiler. Bu itiraz üzerine Resul Ekrem Öyleyse yarın sabah savaşa hazır olun buyurdu. Ertesi günün sabahında savaş yeniden başladı. Düşman müthiş bir müdafada bulundu. Atılan ok, taş ve kızgın demir çivilerle ashabdan çoğu yaralandı. Bunun üzerine rasul Ekrem yeniden, ''İnşallah yarın döneceğiz.'' buyurdu. Bu sefer bu karar ashabı sevindirdi. rasul Ekrem de ashabın bu sevincine güldü. Ashab geri dönerken, Tevbe ederek geri dönüyoruz ve Rabbimize hamd ediyoruz, dediler. Ashabtan bazı kimseler, Ya Resulallah, Sakif oğullarına beddua etseniz, dediler. resul Ekrem de, Ya Rabbi, Sakife doğru yolu gösterdi onları bizim aramıza getir, diye dua buyurdu. Sakif heyeti. Çok geçmedi. Bir sene sonra, Hicri 9. yılın Ramazan ayında, Resul Ekrem'in Tebük'ten dönüşünü mütakip Sakif kabilesi bir heyet göndererek İslam dinini kabul ettiklerini Resul Ekreme bildirdiler. Hevazin heyeti. Ganimetlerin dağıtımından sonra 14 kişilik bir Hevazin heyeti gelerek Müslüman oldu. Putperestlerin silahlı direnişinin bitmesi için putperestliğin merkezi olan Mekke'nin alınması yeterli değildi. Hevazin ve Sakif gibi komşu putperest kabileler hala büyük bir kuvvete sahip olup, Müslümanlar için büyük bir tehlike arz etmekteydiler. Bunun için Resulullah Aleyhisselam, etkin bir kuvvet olan bu putperest kabileleri de ortadan kaldırmayı planlamıştı. Müslüman ferdin ve Müslüman cemaatin terbiyesi üzerinde her ne kadar ihtimam gösterildiyse de, 12 bin savaşçıya ulaşan yeni ordu, zorlu denemelerden geçmemiş ve sıkıntılarla pişmemişti. Mekke, küçük birkaç çatışmanın dışında savaşılmadan fethedilmişti. Bu da yarısından fazlasını İslam'a yeni girenlerin oluşturduğu bir ordunun hiçbir zorluk görmediği anlamına geliyordu. Bundan sonra karşılaşılacak olan zorluklar bu ordu için bir imtihan olacaktı. Huneyn seferi için toplanan ordunun büyüklüğü bazı Müslümanları gaflete düşürmüş hatta bazıları bu ordu hiçbir zaman mağlup olmaz demişlerdi. Resul-i Ekrem ise 12.000 kişilik bir ordu sayı azlığından dolayı mağlup olmaz buyurmuştu. Fakat ilk hezimetin nedeni başkaydı. Zorluklarla pekişmemiş olan bu yeni ordu zafere ulaşmakta güçlük çekmişti. Andolsun ki Allah size birçok yerlerde ve çokluğunuzun sizi böbürlendirdiği fakat bir faydası da olmadığı yeryüzünün geniş olmasına rağmen size dar gelip de bozularak arkanıza döndüğünüz, Huneyn gününde yardım etmişti. Tevbe Suresi 25. Ayet Maddi sebeplere dayanıp onlara güvenmek gibi beşeri bir zaaf anında Rabbani terbiye bütün topluluğu kapsıyor. Bu terbiyede söz konusu topluluğun işlemiş olduğu hatanın mahiyetine uygun olarak geliyor. Bu topluluk zorluklar ve musibetlerle eritilerek cemaat haline dönüştürülüyor. Bu savaşta Rabbani imtihan iki eksen etrafında dönmekteydi. Birincisi zorluk. Huneyn günü uğranılan ilk hezimet ve taif kuşatmasının başarısızlıkla sonuçlanması. İkincisi kolaylık. Huneyn ganimetlerinin dağıtılması. Huneyn seferinde Müslümanlar, diğer hiçbir savaşta olmadığı kadar maddi imkanlar hazırlamışlardı. Ordunun sayısı 12 bine ulaşıyordu. Ellerinde bol miktarda ve o zamanın en modern silahları da bulunmaktaydı. Bu silahları Resulullah Aleyhisselam Hayber gazvesinde Yahudilerden ganimet olarak almıştı. Müslümanlar savaşlarında ilk defa mancınık ve debbabe kullanıyorlardı. Dipnot Debbabe Geçmişte kullanılan savaş aletlerinden biridir. Şu anda modern Arapçada tank kelimesinin karşıtı olarak kullanılır. Eskiden Debbabe, sığır gönünden yapılır, çuval tarzında dizilerek içine duvar delicileri yerleştirilirdi. Debbabe kalın olduğu için kalelerden atılan ok ve taşlar tesir etmezdi. resul Ekrem, ordunun tam olarak tecihizi için Safvan İbni Ümeyye'den ödünç olarak yüzde zırh almıştı. Maddi konumu itibariyle İslam ordusunun durumu böyleydi. Maddi yönden şimdiye kadar, hiç bu kadar güçlü olmamışlardı. Fakat bu İslami topluluğun yarısından fazlasını İslam'a en kuvvetli zamanında giren ve Müslümanlarla birlikte olmanın devamlı zafer ve büyük ganimetler getireceğini düşünen kişiler oluşturuyordu. Bu yüzden Huneyn'de uğradıkları sarsıntı gerekliydi. Resulullah Aleyhisselam her zaman olduğu gibi bu savaşta da durumu kontrol etmek ve haber almak için iyi bir öncü kuvvet göndermişti. Fakat bu öncü kuvvet takdiri ilahiye binaen tüm vadiye yayılmış bulunan düşman pusularını görmemişti. Nitekim savaş yukarıda anlattığımız şekilde cereyan etti. Bir Müslümanın bu savaşta cereyan eden olayları okuyup da hayrete düşmemesi elde değildir. Hevazi'nin yaptığı ani hücum bütün İslam ordusuna dengeyi kaybettiriyor. Hatta ordunun temelini oluşturan ilk Müslümanlar bile bu ani saldırının etkisiyle dengelerini kaybedip kaçmaya başlıyorlar. Müslümanlar böyle bir durumu Uhud Harbi'nden başka hiçbir savaşta yaşamamışlardır. Ani saldırı karşısında bütün İslam ordusu kaçmış, Resulullah Aleyhisselam'ın yanında sadece on küsür kişi kalmıştı. Bunlar da iki gruptular. Birinci grup Abbas İbni Abdülmuttalip, Fadl İbni Abbas, Rabia İbni Haris İbni Abdülmuttalip ve Ebu Süfyan İbni Haris İbni Abdülmuttalip gibi Resulullah Aleyhisselam'ın yakın akrabalarından oluşmaktaydı. Örnek verdiğimiz bu kimseler, İslam'a yeni girmiş olmalarına rağmen Resulullah Aleyhisselam'ın yanından bir adım bile ayrılmamışlardı. İkinci grup, Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali ve Ebu Dücane gibi davanın ilk temel taşları olan kişilerdi. Bunların yanı sıra gençlerden oluşan üçüncü bir grup daha vardı. Bunlar Eymen İbni Ubeyd el-Hazreci ile Usame İbni Zeyd radıyallahu anhüm idiler. Kadınlardan oluşan dördüncü bir grup daha vardı. Bunlar da Ümmü Ammare binti Kâb, Ümmü Süleyd, Ümmü Haris ve o gün çocuğu Abdullah İbni Ebi Talha'ya hamile olan Ümmü Süleym binti Milhan idiler. Bu esnada başka bir yerde savaşın devam ettiğinde şüphe yoktur. Fakat bu fedailer grubu Resulullah Aleyhisselam'ın etrafında kalmıştır. Huneyn'de İslam ordusu içinde Resulullah Aleyhisselam'ı bile öldürmeye niyetlenenler olduğunu düşünürsek, İslami terbiyenin henüz bu orduyu oluşturan fertlerin tümünü kapsamadığını daha açık bir şekilde görürüz. Bu macera perestlerden biri olan Şeybe İbni Osman İbni Ebi Talha, kriz anlarını anlatarak şöyle diyor. Peygamber aleyhisselamın Mekke'yi aldığını, ondan sonra da Hevaz'in üzerine sefere çıktığını görünce, kendi kendime, ben de çıkayım, belki öcümü alırım dedim. Babamın ve amcamın Uhud günü nasıl öldürüldüklerini hatırladım. Huneyn'de Resulullah'ın ashabı kaçınca, Resulullah'ı öldürmek için sağ tarafından ona yaklaştım. Fakat Abbas'ın gümüş gibi parlayan beyaz bir zırhla orada dikildiğini gördüm. Kendi kendime, ''Amcasıdır, onu yardımsız bırakmaz.'' dedim. Sonra sol tarafından yanaştım. Sol tarafında da Ebu Süfyan İbni Haris'in dikildiğini gördüm. Kendi kendime, ''Bu da amcasıdır, bu da onu yardımsız bırakmaz.'' dedim. Sonra arkasından yanaştım. Sadece kılıcı kaldırıp vurmam yetecekti ki, onunla benim aramda şimşek gibi bir ateş peyda oldu. Ateşin beni yakmasından korkarak elimle gözlerimi kapadım ve geriye doğru yürüdüm. Bu sırada Resulullah Aleyhisselam bana dönerek ''Ey şeybe yanıma gel'' buyurdu ve elini bağrıma bastırarak ''Allah'ım ondan şeytanı gider'' diyerek dua buyurdu. Başımı kaldırıp kendisine baktığımda Artık o, bana her şeyimden daha çok yakın olmuştu. Sonra bana, Ey şeybe, kafirlere karşı savaş buyurdu. Bunun üzerine ilerleyerek var gücümle onu korumak için savaştım. Hevazin yenilgiye uğradıktan sonra, tekrar resul Ekrem'in huzuruna gittim. Bana, Sana istediğin şeyden daha hayırlısını nasip eden Allah'a hamdolsun, dedi. Sonra da, Aklımdan geçirmiş olduğum şeyleri birer birer bana anlattı. Şeybenin Resulullah Aleyhisselam'ı öldürmesine engel olan bu mucize geneldi. Hevaz'in kabilesi İslam ordusunun kaçtığını ve Resulullah'ın etrafında sadece 10-15 kişinin kaldığını fark etmemişti. İlahi medet anında yetişmiş, melekler kırmızı sarıklarıyla inerek yeryüzüyle gök arasındaki ufku doldurmuşlardı. Bozgundan sonra Allah, peygamberine ve müminlere güvenlik verdi. Görmediğiniz askerler indirdi. İnkar edenleri azaba uğrattı. İnkarcıların cezası budur. Tevbe Suresi 26. Ayet Savaşın ikinci merhalesi, Halid'in mümin topluluğa, Ey Bakara Suresinin sahipleri diye seslenmesiyle başlamıştı. Bu nida, İlk Müslümanlardan olan muhacirlere ve ensar'aydı. Bu nida üzerine mücahitler savaş meydanına dönmeye başladı ve sayıları yüze ulaştı. Bu sabırlı yüz mücahidin 33'ünün muhacirlerden, 67'sinin de ensardan olduğu söylenir. Resulullah Aleyhisselam daha sonra 3. merhalenin başlangıcı için "Ey Şecere-i Rıdvan altında geri dönmemek üzere biat edip söz veren ashab" Ey ensar topluluğu, nidalarını seçti. Gür sesli bir insan olan Abbas, bu nidalarla ashabı savaşa davet etti. Bunu duyan ashab, Lebbeyk, Lebbeyk nidalarıyla savaş meydanına döndüler. Resulullah Aleyhisselam da savaş meydanına bakarak, İşte bu fırının kızıştığı zamandır buyurdu. Sonra da yerden bir avuç toprak alarak düşmanın üzerine doğru atıp, Yüzleri kabih olsun, yardım olunmasınlar buyurdu. Kabe'nin Rabbi aşkına yenilgiye uğrayasınız diye dua etti. Aradan birkaç saat geçmeden de düşman orduları yenilgiye uğradılar. Bu merhaleler birbirinin peşi sıra süratle cereyan ediyor ve imanı zayıf olanların kalplerindeki imanı arttırıyordu. Sayıları iki bini bulan ilk Müslümanları bir kenara koyarsak, ordunun bel kemiğini yeni Müslüman olanların oluşturduğunu görüyoruz. Bu grubun kendi gözleriyle bu ilahi mucizeye şahit olmaları, Allahü Teala'nın peygamberine nasıl yardım ettiğini ve Hazreti Peygamberin tek başına ''Ben peygamberim, yalan yok, ben Abdülmuttalib'in oğluyum'' diyerek düşmanın karşısında nasıl sebat ettiğini görmeleri gerekiyordu. Resulullah Aleyhisselam'ın bu meydan okuyuşu etrafında bulunan küçük grubun kalplerine su serpmişti. Resulullah'ın yanında sebat eden bu grubun yaklaşık üçte biri daha dün ona karşı savaşan ve onu hiçveden Abdülmuttalib oğullarından oluşmaktaydı. Bu olayın ifade ettiği mana Müslüman gençlerin akıllarından çıkmamalı ve ufuklarını genişletmelidir inanç bağlarının yanı sıra akrabalık bağlarının da önemini anlamalıdırlar. Yukarıdaki olayda geçtiği gibi, ilk anda resul Ekrem'i yeni Müslüman oldukları halde en yakın akrabaları korumuştur. Bu da inanç bağlarının yanı sıra akrabalık bağlarından da istifade etmek gerektiğini gösterir. İslam safları eritilip tam manasıyla birleşene kadar sürekli imtihanlardan geçecektir allah Teala zaferi dilediğine verir. Kuvvet ve güç yönünden böbürlenerek Allah'ın inayetini unutmak, bu böbürlenme bitene ve tam manasıyla Allah'a yönelinceye kadar şiddetli imtihanlara tabi tutulmaya sebep teşkil eder. İslam ordusunun karşı karşıya kaldığı ikinci şiddetli imtihanda Enes İbni Malik'in rivayetine göre 40 gün süren Taif kuşatmasıdır. Kuvvet ve izzet yönünden Kureyş'ten aşağı kalmayan Sakif kabilesine yapılan kuşatmanın bu kadar uzun sürmesi İslam ordusuna yeni bir derstir. Çünkü Huneyn zaferi onları aldatabilirdi. Bunun için uzun bir kuşatmanın sorumluluğunu yüklenmeleri, disiplin ve iltizamı denemeleri gerekiyordu. Diğer taraftan zaferin her zaman Müslümanların yanında olmayacağını anlamaları gerekiyordu. Bu neyinde kazanılan zafer birkaç saat gecikmişse Taif zaferi ancak aylar sonra gerçekleşmişti ve İslam ordusunun tarihinde ilk defa hedefe ulaşılmadan geri çekiliniyordu. Geri çekilme emri davanın temel taşlarını oluşturan ilk mümin gruba çok ağır gelmişti. Bunun üzerine Resulullah Aleyhisselam tekrar savaş emri verdi. Savaşa çok hevesli bir şekilde giren Müslümanlar şiddetli savunma, Kızgın demir çiviler ve ok yağmuru altında büyük yaralar alıp heveslerini yitirdiler. İkinci gün tekrar geri çekilme emri gelince bu sefer sevindiler. Onların bu durumu karşısındaysa büyük komutan Resulullah Aleyhisselam sadece güldü. Emirlerinin uygulanmasında aksaklık gören yönetimin askerlerine vereceği ders canlı olmalıdır. Zor nefisler ancak canlı tecrübelerle tedavi edilebilir. Bu tür tecrübeler askerleri yönetime daha çok bağlar. Cemaati oluşturmak ve safları birbirine pekiştirmek en zor işlerden biridir. Yöneticiler bu işi gerçekleştirmeye çalışırken cemaatin en seçkin kişilerinden bile bazı aksaklıklar görebilirler. Bu aksaklıklar bazı kararlara karşı sabırsızlık, bazı kararlarda da sıkıntı verecek derecede sabır ve ağırdan alma şeklinde kendini gösterebilir. Bu gibi hastalıkları tedavi etmek için en etkili yol, can ve malda bazı kayıplara sebep olsa bile olayın bizzat içine girmektir. Çünkü kalbin zararına dokunmayan şeyler gerektiği gibi semere vermezler. Hevazin ve Sakif gibi putperest toplumlar nasıl temizlenmiştir? Hevazin savaşta yenilgiye uğrayıp kaçmış, Müslümanlar tarafından takip edilmiş fakat İslam'a girmemişti. Sakif ise, Taif kalesine çekilerek savunmaya girmiş, sonra da Müslümanlar şartsız olarak kuşatmayı kaldırıp dönmüşlerdi. Bu iki büyük kabileyi İslam'a sokmak için izlenecek bir tek siyasi yol kalmıştı. Her türlü imkanlar değerlendirilerek onların İslam'a karşı besledikleri kin izale edilecek ve İslam'a ısınmaları sağlanacaktı. Şimdi bu konuda izlenen politikayı rivayetler vasıtasıyla görmeye çalışalım. i̇bn İshak diyor ki Resulullah Aleyhisselam Cirane'deyken Hevazin heyeti gelerek Müslüman oldular ve Resul-i Ekrem'e, Ya Resulallah, biz köklü bir aile ve aşiretiz. Başımıza gelen belaları siz de biliyorsunuz. Bizlere iyilik ve ihsanda bulun. Allah'ın da sana iyilik ve ihsanda bulunmasını dileriz, dediler. Sonra Resul-i Ekrem'den esir edilen kadınlarını ve mallarını istediler. Resul-i Ekrem onlara, ''Kadınlar ve çocuklarınızı mı yoksa mallarınızı mı daha çok istiyorsunuz?'' diye sordu. Onlar da, ''Ya Resulallah, mallarımızla ailelerimiz arasında tercih yapmamızı istiyorsunuz. Madem öyle, bize kadınlarımızı ve çocuklarımızı verin. Onları daha çok isteriz.'' dediler. resul Ekrem, ''Bende ve Abdurmutalip oğullarının yanında bulunanlar sizlere verilecektir.'' ''Ben insanlara öğle namazını kıldırdıktan sonra ayağa kalkın ve ''Biz kadınlarımız ve çocuklarımız hakkında Resulullah'ın Müslümanlara, Müslümanların da Resulullah'a bizim için aracı olmalarını istiyoruz.'' deyin. ''O zaman sizlere istediğinizi vereceğim ve diğerlerinden de kadın ve çocuklarınızı size iade etmelerini isteyeceğim.'' buyurdu. Resulullah Aleyhisselam öğle namazını kıldırdıktan sonra Hevaz'in heyeti ayağa kalktı ve Rasul Ekrem'in kendilerine emretmiş olduğu sözleri söyledi. Bunun üzerine Rasul Ekrem, bütün Müslümanların önünde Hevaz'in heyetine, ''Ganimetten benim ve Abdülmuttalib oğullarının payına düşenler sizindir, alabilirsiniz.'' buyurdu. Rasul Ekrem'in bu sözü üzerine muhacirler, ''Bizim payımıza düşen de Rasulullah'ındır, onları da alabilirsiniz.'' dediler. Sonra da Ensar, ''Bizim payımıza düşen de Resulullah'ındır. Onları da alabilirsiniz.'' dediler. Sonra Ekra İbni Habis kalkarak, ''Ben ve Temim oğulları payımıza düşeni vermeyiz.'' dedi. Uyeyne İbni Hısn da, ''Ben ve Firaze oğulları da payımıza düşeni vermeyiz.'' dedi. Sonra da Abbas İbni Mirdas kalkıp, ''Ben ve Süleym oğulları da payımıza düşeni vermeyiz.'' dedi. Fakat Süleym oğulları, ''Bizim payımıza düşenler Resulullah'ındır, alabilirsiniz.'' dediler. Bunun üzerine Abbas İbni Mirdaz, Süleymoğullarına, ''Beni küçük düşürdünüz.'' diyerek serzenişte bulundu. Sonra Resulullah Aleyhisselam hepsine hitaben, ''Esir kadınlardan ganimet olarak payına düşeni ellerinde tutmak isteyenler bilsinler ki, geri verecekleri her esir kadın ve çocuk için kendilerine, kişi başına, altı atiye verilecektir. Bu insanlara kadınlarını ve çocuklarını geri verin buyurdu. Başka bir rivayette de Müslümanlar hep birden Resulullah'ın isteğine razıyız dediler. resul Ekrem içinizden kimin rıza gösterip kimin göstermediğini bilmiyoruz. Onun için dönün ve içinizden arif olanlar meselenizi bize getirsin buyurdu. Mesele halledildikten sonra Hepsi ellerindeki kadın ve çocukları geri verdiler. Sadece Uyeyne İbni Hısn razı olmadı. Ganimetten payına düşen ihtiyar bir kadını geri vermek istemiyordu. Nihayet razı olup geri vermeyi kabul etti. Resul Ekrem geri verilen esirlerin hepsine yeni elbiseler giydirdi. Resulullah Aleyhisselam Hevazin heyetine Malik İbni Alfun ne olduğunu sordu. Sakif'le birlikte Taif'tedir dediler. Resulullah Aleyhisselam onlara, Malik'e haber verin, eğer Müslüman olarak yanıma gelirse, ailesini ve mallarını ona iade eder, ayrıca kendisine yüzde deve veririm buyurdu. Bu haber Malik'e ulaşınca Malik, Resulullah'ın yanına gelebilmek için harekete geçti. Malik, Sakif kabilesinin Resulullah Aleyhisselam'ın kendisine vaat etmiş olduğu şeyleri duyup, kendisini koymalarından korkuyordu. Bu yüzden çok gizli hareket ediyordu. Adamlarına Taif dışında bir yerde devesini hazır tutmalarını söyledi, sonra da atının getirilmesini istedi. Bir gece gizlice Taif'ten çıkarak devesinin hazırlandığı yere geldi. Oradan da devesiyle yola koyularak Cirane'de Resulullah Aleyhisselam'a yetişti. resul Ekrem vadinin yerine getirerek Malik'e, Ailesini ve mallarını geri verdiği gibi Ayrıca yüzde deve verdi Malik de Müslüman oldu Malik İbni Alf Müslüman olunca şu kasideyi söyledi Bugüne kadar insanların içinde Muhammed gibisini ne duydum ne de gördüm O öyle bir insandır ki Kendisinden yardım istenildiği zaman fazlasıyla verir ve vaadini yerine getirir İstediğin zaman da sana gelecekten haber verir Savaş şiddetlenip düşman ordusu sivrim ızraklarını gösterip kılıçlarını vurmaya başladıklarında da o, sanki yavrularını koruyan bir arslan gibi toz ve dumana bulanmış savaş meydanında kalarak Müslümanları gözetir ve onları korumaya çalışır. Malik Müslüman olunca Resulullah Aleyhisselam onu kavminden Müslüman olanların başına emir tayin etti. Bu kabileler, Sümale, Sileme ve fehem kabileleriydi. Malik bu kabilelerle birlikte Sakif kabilesine karşı savaştı. Ne zaman kale dışına çıkacak olsalar onlara hücum ediyordu. Onlara çok sıkıntı verdi. Hatta bu yüzden Sakif kabilesinin şairi Ebu Mihcen onun hakkında şu beyitleri bile söylemiştir. Bir zamanlar düşmanlar bizden çekinirlerdi ve öcümüzü daima alırdık. Şimdi ise Beni Silem'e bize karşı savaşmaya başladı. Malik aramızdaki ahdi ve hürmeti bozarak onları bize karşı savaşmaya getirdi ve bizim yurdumuzda bizimle savaşır oldular. Hevazin savaşta yenilmiş, Resulullah Aleyhisselam ezici bir zafer kazanmış, Hevazin kabilesinin kadınlarını, çocuklarını ve sürülerini savaş ganimeti olarak almıştı. Hevazin komutanı ise Sakife kaçmıştı. İslam davasının bu savaştan kazancı ne olmuştu? Hevazin safları İslam ve Müslümanlara karşı kin ve nefret kusuyordu. Şunu çok iyi bilmek gerekir ki askeri zaferler ancak askeri liderleri şan, şöhret ve otorite için yarışıp belirli mevkilere oturmak isteyenleri ilgilendirir. Fakat İslami hareket için durum böyle değildir. İslami hareket için gerçek zafer, o insanların İslam saflarına katılmasıdır. O insanların kalplerindeki kilitlerin açılması ve İslam'ın gölgesi altında gerçek sevgi, rahmet ve güvenliğe kavuşmalarıdır. Bunun için bir İslam davetçisinin önemli üzerinde durması gereken nokta, Resulullah Aleyhisselam'ın savaşları ve kazanılan askeri zaferlerin arkasında yatan gerçeklerdir. Çünkü olayı bu yönüyle ele almak, her gün yeni grupların İslam'a katılmasını sağlayacak davranış ve siyaseti bizlere öğretecektir. İşte Hevazin heyeti bunun en güzel örneğidir. Hevazin liderlerinden 14 kişi Resulullah Aleyhisselam'a Müslüman olarak gelmişler, peşi sıra gelişen olaylarla da tüm Hevazin kabilesi Müslüman olmuştur. Bunun sebebi Resulullah Aleyhisselam'ın izlediği siyasettir. Beşeriyetin şimdiye kadar görmediği, bundan sonra da göremeyeceği büyük lider Resulullah Aleyhisselam, Hevazi'nin tümünün Müslüman olmasını sağlamak için ilk planda, Müslümanlara dağıtılmış olan savaş esirlerinin 12 bin savaşçıdan geri alınıp verilmesini düşünmüştür. Halbuki askerler sırf bu yüzden ayaklanabilirlerdi. Çünkü ganimet onların en tabii hakkıydı. resul Ekrem bütün orduyu razı edip gönüllü olarak, esirleri geri vermelerini nasıl sağladı? Hiç şüphe yok ki bu olay nübüvvetin yüceliğini gösterir. Aynı zamanda yeryüzündeki bütün liderlere verilmiş olan bir derstir. Hedefler ne kadar derinlerde kalmış olursa olsun, insanların içinde olan iyilik ve asaletin ortaya çıkarılmasıyla gerçekleştirilmelidir. Resulullah Aleyhisselam, ilk Müslümanlardan olan, azim ve sebatlarıyla Müslümanlara yeniden zafer kazandıran ve ganimeti en çok hak etmiş olan muhacir ve ensardan esirleri geri almıştır. Diğer yandan Müslüman olmalarının üzerinden henüz bir buçuk sene bile geçmeyen ve ganimete çok hevesli olan yeni Müslümanların elindeki esirleri de geri almıştır. Bunu onları otorite ve kuvvetle tehdit ederek değil onlara güven duyduğunu belirterek yapmıştır. Önce ailesi ve yakınları olan oğullarının esirleri geri iade edeceğini söyleyerek onlara duyduğu güveni belirtmiş ve bu yöntemle kendilerine en çok güvendiği muhacirler ve ensarında bu çerçeve içerisine girmelerini sağlamıştır. Bu yetmeyince Rasul-i Ekrem ikinci yönteme başvurmuş, geri verilen ganimetlerin telafi edileceğini belirtmek suretiyle istediğini gerçekleştirmiş ve bütün ordunun, ellerinde bulunan esirleri geri vermelerini sağlamıştır. Hatta elindeki ihtiyar kadını bile vermek istemeyen Uyeyne İbni Hısn, bu karar üzerine kadını Hevazin heyetinin başkanına götürüp, ''Vallahi ne dudakları düzgün, ne memeleri dolgun. Artık ne doğurabilir, ne kocası ondan bir şey bulur, ne de çocuk emzirebilir. Al, senin olsun.'' diyerek geri vermiş ve karşılığında altı atiye, belli bir miktar mal almıştır. resul Ekrem, Sakif kabilesine sığınan Hevazin liderine de yine aynı yöntemle muamele yapmıştır. Kendisini İslam'a davet ederek kabul ettiği takdirde ailesi ve mallarıyla beraber kendisine yüz deve vereceğini bildirmiştir. Cömertçe yapılan bu teklif, Malik'in Müslüman olması için yeterli olmuştur. Malik, sadece ailesine, mallarına ve yüz deveye kavuşmak için Müslüman olup sonra da bir köşeye çekilmiş değildir. Aksine, İslam'a tam bir inançla bağlanmış, aktif bir vazife üstlenmiş ve önceden himayeleri altında bulunduğu ve Resulullah Aleyhisselam'a karşı beraber savaştıkları Sakif kabilesine karşı savaşmıştır. Hevazin İslam'a bu şekilde girdi. Resulullah Aleyhisselam, nesep bağlarını İslam'ın hizmetinde en iyi şekilde değerlendirdi. Günümüz İslami hareketinin bu olguyu çok iyi anlaması ve tüm insanları İslam'a kazandırmak için bu doğrultuda planlar yapması gerekir. Şu iki üslubu birbiriyle karşılaştıracak olursak, arada çok büyük bir farkın olduğunu görürüz. Birinci üslup, nizamlara ve kararlara harfiyen uymayı gerektiren, kalplerin kırılması, güvenin sarsılması ve safların bozulması pahasına da olsa kuralların dışına çıkmamayı gerektiren üsluptur. İkinci üslup, karar ve kuralların yanı sıra insanların tabiatını, fıtratını, duygularını, akrabalık bağlarını gözetmeye ve bütün bu faktörleri günlük kararların ötesinde daha uzak hedefleri gerçekleştirmek için hazırlamaya yönelen üsluptur. Ümmetin malını, gençlerini ve menfaatlerini ön planda tutar. Hemen şimdi hatırladığımız ibret verici bir olay var. Bir gün İslami hareketten bir grup mali bir karar aldı. Cihat yolunda canlarını ve kanlarını veren bazı kardeşlerin maaşlarının bir kısmını keserek onları geçimlerini sağlamak için çalışmaya sevk etti. Bu olay hem yöneticiler hem de yönetilenler için çok zor bir ders oldu. Yöneticiler için zor bir ders oldu. Çünkü bu kararla kardeşlerinin gönüllerini kırdılar ve yönetilenler çok büyük bir nazla yöneticilerinden uzaklaştılar. Böylece yöneticiler tabanın güvenini kaybettiler. Yönetilenlere gelince krizin başlarında bayağı sarsıldılar. Maaşlarının biraz eksilmesi, onları kaba kuvvetle yöneticilere karşı koymaya ve yöneticileri ithama sevk etti. Bu kardeşlerimizin önüne Resulullah Aleyhisselam'ın söz konusu uygulamasını koyuyoruz. Umarız ki hepimiz bu olaydan ders alırız. Resulullah Aleyhisselam Huneyn zaferinden sonra Mekke liderlerini de onlara ganimetten büyük paylar vermek suretiyle yani aynı metotla tedavi etmiştir. Bu konuda zikredilen rivayetleri sunmak, konuya yeterince açıklık kazandıracak zannediyoruz. Resulullah Aleyhisselam, Zilkade'nin beşinde, Perşembe gecesi, ganimetlerin ve esirlerin bulunduğu Cirane mevkiine vardı. Esirler, güneşten korunmak için çadırlar kurmuşlardı. Sayıları altı bin kadardı. Bunun yanı sıra yirmi dört bin deve ve kırk bin davar vardı. Resulullah Aleyhisselam, Cirane'ye ulaşınca, Buzr İbni Süfyan El-Huzaiye, Mekke'ye giderek esir kadınlar için elbise almasını, sonra da esirleri giydirmesini emretti. Elbiseler getirilerek esirlerin hepsi giydirildi. resul Ekrem esirlere çok iyi muamele edilmesini istedi. Sonra ganimet mallarını dağıtmaya başladı. Ganimetlerden ilk önce İslam'a sempati duyanlara dağıttı. Ganimetlerin içinde 4 bin ukiye gümüş de vardı. Ebu Süfyan İbne Halb elinde bu gümüşlerle Resul Ekrem'in yanına gelerek "Ya Resulallah, Kureyş'in en zengin insanı oldun." dedi. Resul Ekrem tebessüm etti. Sonra Ebu Süfyan "Ya Resulallah, bu gümüşten bana pay ver." dedi. Resul Ekrem "Ey Bilal, Ebi Süfyan için 40 ukiye gümüş tart, 100 tane de deve ver." buyurdu. Ebu Süfyan ''Ya oğlum Yezid'e?'' deyince, resul Ekrem, ''Yezid içinde kırk ukiye gümüş tartın ve yüz tane de deve verin.'' buyurdu. Ebu Süfyan ''Ya Resulallah, oğlum Muaviye de var.'' dedi. resul Ekrem, ''Ya Bilal, onun içinde kırk ukiye gümüş tart ve yüz deve ver.'' buyurdu. Bunun üzerine Ebu Sufyan, ''Anam babam sana feda olsun.'' ''Çok cömertsin ya Resulallah. Vallahi sana karşı savaştım ve sen savaştıklarımın en iyisiydin. Seninle barış yaptık ve sen barış yaptıklarımın en iyisisin. Allah sana hayırlı ihsanda bulunsun.'' dedi. Sonra Hakim İbni Hizam gelerek ganimetten yüz deve istedi. resul Ekrem ona yüz deve verdi. Sonra yüz deve daha istedi yine verdi. Sonra bir yüz deve daha istedi. resul Ekrem onu da verdikten sonra, Hakime, Ey Hakim İbni Hizam! Bu mal görünüşte çok tatlıdır. Kim bu malı kanaatle alırsa, bu mal onun için bereketli olur. Fakat kim nefsi arzularını doyurmak için alırsa, bu mal ona bereketli kılınmaz. Bu tür insanlar, yiyip doymayanlar gibidir. Ve şunu bil ki, veren el, ''Alan elden daima üstündür. Onun için bu malı ihtiyaç sahiplerine hemen dağıtmaya başladı buyurdu. Resul Ekrem'in bu sözü üzerine Hakim kendisine verilen ilk yüz deveyi alıp diğerlerini bıraktı. Resul Ekrem Nadir İbni Harise'de Nadir İbni Haris'in kardeşi yüz deve verdi. Sonra Beni Zuhre'nin müttefiki olan Esil İbni Cariye'ye yüz deve verdi. Arkasından Ala İbni Car'a elli davar, Haris İbni Hişama yüz deve ve Safvan İbni Ümeyye'ye yüz davar verdi. Sahih-i Müslim'de Zühri'nin rivayetine göre Resulullah Aleyhisselam Safvan İbni Ümeyye'ye üç yüz deve verdi. Ve denilir ki Safvan resul Ekrem'le dolaşarak ganimetleri gözden geçirdi. Bir vadinin olduğu gibi ganimet alınan deve ve davarlarda dolmuş olduğunu gördü. Bu manzara Safvan'ın çok hoşuna gitti ve orada durarak sürüyü seyretmeye başladı. Rasul Ekrem kendisine ''Bu vadi hoşuna mı gitti ey ebabe hep?'' buyurdu. Safvan ''Evet'' dedi. Rasul Ekrem ''Öyleyse orada bulunanlar senindir'' buyurdu. Bunun üzerine Safvan ''Böyle bir ikramda ancak bir peygamber bulunabilir.'' ''Şehadet ederim ki sen Allah'ın Resulüsün.'' dedi. resul Ekrem ayrıca Kays İbn Uday, Uyeyne İbni Hısn Fezari ve Akra İbni Habise de yüzer deve verdi. Abbas İbni Mirda Selemiye yüz deveden daha az verdi. Bunun üzerine Abbas bir şiir söyleyerek resul Ekrem'i kınadı. Resul-i Ekrem de ''Şunun dilini kesin.'' diyerek ona da yüz deve verdi. Davanın temel taşlarını oluşturan ilk Müslümanlara yapılan muamele böyle değildi. Zira bu Müslümanların komutanlarına sarsılmaz bir güveni vardı. Fakat onlara da kendilerinin temeli oluşturduğu ve asıl oldukları sık sık hatırlatılmalıydı. Çünkü bu gerçeği unuttukları zaman sarsılabiliyorlardı. Sanki Müslümanın değeri maddeyle ölçülürmüş gibi maddi değerleri bazen ön plana çıkarabiliyorlardı. Cemaatin sahip olduğu geniş ufkun korunması için bilinçli ve devamlı terbiye gerekliydi. Saad İbn Ebi Vakkas radıyallahu an Resul-ü Ekrem'e, "Ya Resulallah, Uyeyne İbn Hısn'la Akra İbn Habise yüzer deve verdin. Fakat Cu'eyl İbn Sürekaya hiçbir şey vermedin." dedi. Bunun üzerine resul Ekrem, "Nefsim yedi kudretinde olan Allah'a yemin ederim ki Cüeyl İbni Süreka için yeryüzünün üzerinde olan her şeyden, Uyeyne ve Akra'ya verilenlerden daha hayırlı bir şey vardır. Ben Uyeyne ve Akra'ya bu malları vermekle onları Müslümanlığa teşvik edip kalplerini kazanıyorum. Cüeyl İbni Süreka'ya da Müslümanlığını verdim buyurdu. Bu olay kişisel plandaydı. Cemaat alanındaysa şu olay meydana geldi. Resulullah Aleyhisselam ganimet mallarından tasarrufu kendisine ait olan beşte birin bir kısmını Kureyş eşrafına ve diğer Arap kabilelerine dağıtıp Ensara bir şey vermeyince Ensardan bazıları çok müteessir olarak aralarında söylenmeye başladılar. Hatta bazıları Resulullah Aleyhisselam kendi kavmini buldu bizi bıraktı dediler. Saad İbni Ubade resul Ekrem'in yanına gelerek Ya Resulallah! Ele geçirdiğin ganimeti kavminin arasında pay etmen, Arap kabilelerine büyük paylar verip, Ensara hiçbir şey vermemenden dolayı, Ensardan bazıları seni yermeye başladılar diyerek, Söylenenleri rasul Ekrem'e iletti. rasul Ekrem Sa'd'a, Ey Sa'd, peki bu konuda senin tutumun nedir? diye sordu. Sa'd, Ya Rasulallah, ben de kavmimden bir kişiyim, dedi. Bunun üzerine rasul Ekrem, Kavmini şu meydanda topla buyurdu. Saad huzuru saadetten çıkarak kavmini söylenilen yerde topladı. Bu arada muhacirlerden bazıları da ensarın arasına karıştı. Saad onlara bir şey söylemedi. Muhacirlerin dışında gelenleri ise geri çevirdi. Herkes meydanda toplanınca Saad Rasul Ekrem'in huzuruna gelerek, ya Resulallah, emriniz üzerine ensar toplandı diye haber verdi. Rasulullah Aleyhisselam ensarın karşısına çıktı. Allahü Teala'ya layık olduğu vechile hamdü sena ettikten sonra ensara hitaben, ey ensar topluluğu, içinizden bana karşı hissettikleriniz ve söylemiş olduklarınız bana ulaştı. Siz yolunuzu şaşırmış müşriklerdiniz. Allah sizi beni vasıta kılarak hidayete erdirmedi mi? Siz fakirdiniz. Ben yanınıza geldikten sonra. ''Allah sizi zengin kılmadı mı? Siz birbirinize düşmandınız, ben aranıza geldikten sonra birleşmediniz mi?'' buyurdu. Ensar hep bir ağızdan, ''Evet ya Resulallah, bütün minnet ve nimet Allah ve Resulullah içindir.'' dediler. resul Ekrem, ''Ey Ensar topluluğu, bana icabet etmeyecek misiniz?'' diye sordu. Ensar, ''Ne üzerine sana icabet edeceğiz?'' ''Bütün minnet ve nimet Allah ve Resulullah içindir.'' dediler. Bunun üzerine Resulullah Aleyhisselam, ''Ey Ensar, eğer siz isteseydiniz, seni kavmin yalanladı, bize hicret ettin, biz seni tasdik ettik, kavmin seni terk etti, biz sana yardım ettik.'' derdiniz. ''Kavmin seni kovdu, biz seni sinemize bastık, sen yoksuldun, biz seni malımıza ortak ettik.'' derdiniz. Ey Ensar, ben size İslam'ınızı bıraktım. Onları ise bu malları vererek İslam'a çekmeyi arzu ettim. Siz bu dünya malına bakarak böyle sözler ettiniz. O ne sözdür ki tarafınızdan söylenmiş ve bana kadar ulaşmıştır, buyurdu. Ensardan dirayet sahibi bazı kimseler, Resul-i Ekrem'e, Ya Resulallah, bizim ileri gelenlerimizden hiçbiri sizi rencide edecek bir söz söylememişlerdir. Fakat bazı gençlerimiz, ''Allah Resulullah'a iyilik versin. O Kureyş'e ihsanda bulunuyor da bizi bırakıyor. Halbuki bizim kılıçlarımızdan hala Kureyş kanı damlıyor.'' demişler, cevabını verdiler. Bunun üzerine Resulullah Aleyhisselam, ''Ey Ensar, herkes aldıkları mallarla, koyunlarla, develerle evlerine giderken, siz de peygamberle evlerinize gitmek istemez misiniz?'' Sizin peygamberle Medine'ye dönüp gitmeniz onların ganimet mallarıyla evlerine gitmesinden şüphesiz çok daha hayırlıdır. Muhammed'in nefsi yedi kudretinde olan Allah'a yemin ederim ki eğer hicretin şeref ve fazileti olmasaydı ensardan bir fert olmak isterdim. Eğer bütün insanlar açık bir vadiye yönelip gitseler ensarda dar bir vadiye gitse muhakkak ki ben ensarın yolunu seçerdim. Allah'ım sen ensara, ensarın çocuklarına ve ensarın çocuklarının çocuklarına rahmet eyle buyurdu. Resul-i Ekrem'in bu hitabı üzerine bütün ensar ağladı ve sakalları gözyaşlarıyla ıslandı ve hep bir ağızdan payımız olarak Resulullah'a razıyız, Resulullah'la birlikte Medine'ye gitmek isteriz diye bağırdılar. Sonra da sessizce dağıldılar. Arap topraklarındaki putperest varlığının sona erdirilmesi, nefislerin İslam'a ısındırılması, ganimet mallarının bu şekilde verilmesine sebep olmuştu. İşte malın vazifesi budur. Mal gaye değil, Allah'a itaat yolunda bir vesile olmalıdır. Malların dağıtımında adaletli olmak temel bir kuraldır. Bir başka temel kural da malın gaye haline getirilmemesi için nefisleri terbiye etmektir. İşte bu yüzden Resulullah Aleyhisselam ganimetin dağıtılmasını ertelemiştir. Ganimet mallarından bir iğne bile alınmasını yasaklayarak zahirende olsa nefisleri bir süre zaptetmiştir. etmiştir. Özellikle Arapların onca büyük miktarda malı bir arada görmeleri ve o malı almadan bekleyebilmeleri onlar için çok değişik bir olaydır. İşte bu resul Ekrem'in ashabına verdiği ilk dersti. Bazı bedeviler ganimetten kendilerine de pay verilmesini ısrarla isteyerek Resulullah'ın etrafını sarmışlar, hatta daha da ileri giderek sırtından ridasını kapmışlardı. Bunun üzerine resul Ekrem, Ey millet, ridamı bana geri verin ve sabırsızlığı anlayın. Vallahi ganimet davarları tihamenin ağaçları kadar bile olsa sizlere dağıtacağım. Sonra benim ne cimri, ne korkak, ne de yalancı olmadığımı bilirsiniz, buyurdu. Sonra bir devenin yanına gidip, hörgücünden bir tutam tüy alıp, iki parmağı arasında göstererek, Ey insanlar! Allah'ın adına yemin ederim ki, sizin ganimetinizden bu tüy kadarını bile alacak değilim. Benim hakkım beşte birdir. Bu beşte bir de yine sizin fakirlerinize sarf olunacaktır, buyurdu. Bu da ikinci dersti. Ensardan bir adam, elinde deve kılından yapılmış bir yumak iplikle rasul Ekrem'e gelerek, ''Ya Rasulallah, bineğimin sırtına bir oturak yapmak için bu yumağı aldım.'' dedi. rasul Ekrem, ''Ben o yumaktaki kendi hakkımı sana veririm ama diğerlerini bilemem.'' buyurdu. Bunun üzerine Ensari, ''Madem ki durum böyledir, bu yumağa ihtiyacım yok.'' dedi ve yumağı tekrar ganimet mallarının içine attı. Bu da üçüncü dersti. Önceden de zikredildiği gibi ganimetlerin çoğunu İslam'a sempati duyanlara dağıtması ashabına verdiği dördüncü dersti. Resulullah Aleyhisselam ganimetleri dağıtırken Beni Temim'den Zulhüveysira denilen bir adam yanına gelerek ''Ya Muhammed bugün bütün yaptıklarını izledim.'' dedi. resul Ekrem ''Peki yaptıklarımı nasıl buldun?'' diye sorunca adam adaletli davranmadığını gördüm, dedi. Bunun üzerine resul Ekrem gazaba gelerek, yazıklar olsun sana, eğer ben adaletli değilsem, benden başka kim adaletli olabilir, dedi. O sırada olaya şahit olan Ömer İbni Hattab radıyallahu an Ya Resulallah, onu öldürmemi ister misin, diye sordu. resul Ekrem, hayır ya Ömer, onu bırak, onun neslinden öyle bir grup gelecek ki, ''Dinde derinleşecekler, sonra da okun yaydan çıktığı gibi dinden çıkacaklar.'' buyurdu. Bu da beşinci dersti. Hiç şüphe yok ki en büyük ders ensara yapılan konuşmadır. Resulullah Aleyhisselam'ın ilk Müslümanlardan olan muhacirler ve ensarın güvenini kaybetmesi pahasına bazı Arap kabileleriyle Kureyş'in liderlerini kazanmasının hiçbir anlamı yoktu. Bu yüzden onlara gerçek mevkilerinin ne olduğunu anlattı. Başkaları evlerine mallarıyla giderken onların Resulullah'la birlikte Medine'ye döneceğini açıklayarak içlerindeki şüphenin giderilmesini sağladı. Sergilemekte olduğumuz bu olaylarda günümüz İslami hareketi için çok değerli dersler vardır. Gerek yöneticiler gerekse taban olarak bu dersleri çok iyi anlayıp istifade etmemiz gerekir. 1. Genel mülkiyetle özel mülkiyeti birbirinden ayırt etmek. Ne kadar büyük miktarda olursa olsun, dağıtımı yapılmadan önce genel mülkiyetten tasarruf etmenin haram oluşu. Bir yumak, iplik veya iğne dahi olsa, bu maldan tasarruf etmenin ateşe sevk ediciği. Muhakkak ki hıyanet, kıyamet gününde sahipleri için çok büyük bir ar, ayıp ve ateş olur. 2. Mal gaye olmamalı. İslam'ı anlatmak, tanıtmak, İslam'a karşı olan gönülleri İslam'a çekmek ve azgın nefisleri yatıştırmak için bir vesile olmalıdır. 3. Malların dağıtımı yapılırken uygulanması gereken adaletin ve pay oranının takdiri cemaatin yönetimine ve emirine düşer. Emir, malın dağıtımından doğrudan sorumludur ve bu işi yaparken şeriat hükümlerini ve davanın menfaatini gözetir. 4. Malların dağıtımı yapılırken, davanın temel taşlarını oluşturan kimseler bu dağıtımın dışında tutulabilir. Kişiler, aldıkları maaşlara göre değil, takvalarına ve salih amellerine göre değerlendirilirler. 5. Yöneticiler daima tabanla iletişim halinde olmalı, onların içine düştüğü şüpheleri izlemeli, askerlerine genel çizgiyi daima hatırlatmak suretiyle şüpheleri izale etmelidir. Aksi takdirde taban kaybedilir. 6. Müslüman bir askerin kendisini komutanının yerine koyarak şer'i hükümlerin uygulamadaki durumuna bakmaksızın hükümleri zahiren ele almak suretiyle yöneticileri hakkında kararlar vermesi çok tehlikelidir ve o kişinin İslam'ın uygulanmasını istediği halde İslam'dan çıkmasına ve gayrimüslim saflara sürüklenmesine sebep olabilir. 7. Bu şekilde davranan gençlerin iyiliğinde ve takvalarında hiçbir şüphe yoktur. Fakat kendilerini hüküm verecek bir makam, bir müftü veya bir kadı yerine koymaları bir hastalık belirtisidir. İstişare, açıklama isteme, soru sorma ve nasihatle söz konusu durumun birbirinden ayırt edilmesi gerekir. Ensardan bir grup ve Saad radıyallahu an ganimet mallarından mahrum bırakıldıklarını görünce, Resulullah Aleyhisselam'ı kınamışlardır. Fakat bu olay, soru sormak ve açıklama istemekten öteye gitmemiş ve ikrar meselesine dönüşmemiştir. Zulhü Eysra'nın ise, Resul-i Ekrem'i adaletiyle itham edecek derecede ileri gittiğini görüyoruz. Bu iki olayı birbirinden ayırt etmek gerekir. 8. Bir Müslümanın Resulullah Aleyhisselam'a karşı tutumuyla cemaatin emirine karşı tutumunu birbirinden ayırt etmek gerekir. Resulullah Aleyhisselam'ın adaletinden şüphe etmek açık bir küfürdür. Fakat cemaatin emirinin adaletinden şüphe etmek bu çerçeve içerisine girmez. Sadece örgütsel bir hata olarak kabul edilir ve buna göre davranılır. 9. Müslüman bir mücahit Allah'ın ve yöneticilerinin terazisinde yeryüzündeki bütün insanlardan ve liderlerden daha üstündür. Çünkü onlar dinleriyle değil menfaatleriyle hareket etmektedirler. Bu sebeple Cüeyl İbn-i Süraka da Resul-i in dinde yeryüzündeki Uyeyne ve Akra gibi insanlardan daha hayırlıdır. Uyeyne de Akra da İslam'a daha yeni girmiş ve ikrama nail olmuşlardır. Fakat Cüeyl radıyallahu anh onlar gibi değildir. On. Sakif kabilesi savaş ve kuvvetle yıkılmamış, daha sonra Hevazi'nin lideri Malik İbni Avf'ın kendilerine karşı giriştiği gerilla savaşıyla ve kendilerini savunmanın fayda vermeyeceğine inandıran soğuk savaşla yıkılmışlardır. Bu da alınması gereken derslerden biridir.